org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu Farlutay Tablet adlı müstahsarın reçetesiz verilmemesi hakkında. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından odamıza gönderilen 10-10-2012 tarih ve 248083 sayılı yazıda Farlutay Tablet adlı müstahsarın reçetesiz verildiği ve suistimal edildiği yönünde şikayetlerin ulaştığını ifade ederek 697 sayılı kanunun 24. maddesi uyarınca reçete karşılığı verilmesi zorunlu ilaçların reçetesiz verilmemesi gerektiği hususunu tekrarlamıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere eczanemize e, reçetesiz gelen ve farlütel isteyen hiçbir vatandaşa hiçbir hastaya bu ilacı vermemeliyiz. Bu konuya önemli dikkat etmenizi siz meslektaşlarımızdan rica ederiz. Bugünün soru ve cevap programı bu şekildeydi. Bir sonraki soru-cevapta görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Soru-cevap. Hazırlayan ve sunan Eczacı Kılıç.